Selim Fıtrat, Rüşt ve Mürüvvet Kerem Çağlar Yeryüzünde tevhid ehliyle şirk güçleri arasındaki mücadele, tartışma ve sıcak çatışma merhaleleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Bu, Yüce Allah'ın hayatta cari olan sünnetinin gereğidir. Sünnetullah'ın tahakkuk etmesidir. Şirk, tuğyan ve fücurda ileri giden kavimler daha önce aynı şeneatleri yapmış olan geçmiş kavimlerin başlarına gelen akibete müstahak olurlar. And olsun ki biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik, düşünüp öğüt alan yok mudur? Kamer Suresi 51. Ayet Kur'an-ı Kerim'de helak edilen kavimler ve o kavimlerin helak edilmesinin sebepleri hakkında birçok ayet vardır. Allah-u bununla beraber en güzel isim ve sıfatlara sahip olarak yüce zatına özgü olan bu isim ve sıfatların etki ve sonuçlarının ortaya çıkması için kullarına hilmle muamelede bulunur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi ortadan kaldırır ve günah işleyen, sonra da Allah'tan bağışlanma dileyen, ve onun da affedeceği bir topluluk getirirdi. Yüce Allah subhanehu ve Teala, el-Rahim, el-Gafur, et-Tevvab, el, el, Et el Rezak ve el-Halim gibi isim ve sıfatlarının kulları üzerinde görülmesi, belirmesi, zuhur etmesi anlamında tecelli etmesi için bu şekilde tanıtma yollarını kullanmak suretiyle kendisini mahlukatına tanıtmıştır. Yarattığı kullarının aklına ve idrakine uygun delillerle onlara yol göstermiş, yol göstericiler göndermiş, bütün hidayet yollarını onlara açmış ve bunun için sayısız vesile ve vasıtalar yaratmıştır. Ta ki helak olan kişi apaçık bir delili gözüyle gördükten sonra helak olsun. Hayatta kalan da yine apaçık bir delili gözleriyle görerek hayatta kalsın. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten Kemaliyle bilendir. Enfal Suresi 42. Ayet Hak ehliyle batıl taraftarları arasındaki mücadele alanı olan yeryüzünde melekler topluluğu gibi masum olan bir kavme yer olmadığı gibi, mühlet verilenlerin mühletleri tamamlandığında şirk, tuğyan, küfür, fısk, zulüm ve fücurda haddi aşanlarında önceki kavimlerin akıbetiyle karşılaşmaları kaçınılmazdır. Allah subhanehu ve teâlâ haddi aşan bu tür mahlukat hakkında şöyle buyurur. Onlara mühlet veriyorum. Çünkü benim cezam çetindir. Araf suresi 183. ayet Allah'a karşı haddi aşmış olan, müşrik kavimlere karşı süre giden savaşın, mücadelenin ortaya koyduğu şeyler, yer, zaman ve kişiler, suretler değişse de aynıdır. Yerel, bölgesel ve uluslararası şirk ve küfür taraftarları her zaman ve her halükarda hakkın ve hak ehlinin karşısında konumlanmıştır. Hakkı reddetmiş, yalanla, iftirayla, aldatmayla, istihzayla, komplolarla, iğrenç propagandalarla ve asgari ahlaki kıstaslardan yoksun sayısız yöntemlerle bu savaştan galip çıkmaya çalışmışlardır. Münakaşadan mevzideki çatışmaya kadarki bütün merhalelerde Müslümanlara has yüksek ahlaki meziyetler, rüşt, mürüvvet ve faziletler ortaya çıkmaktadır. Müslümanlar ilim tahsilinde, davet çalışmalarında yahut cihat alanlarında kısaca hayatın her aşamasında rüşt cevherinden mürüvvet zinetiyle bezenmiş olurlar. Durumların ve ortamların kolay kolay etkilenmediği sağlam karakter anlamında mürüvvet sahibidirler. Talebe, davetçi, esnaf, çiftçi, kadın, erkek, mahsup, mücahit. Bütün Müslümanlar için ciddi bir mesuliyettir mürüvveti korumak. Mürüvvetin korunması bir manada da insanı ve insanlığı şeytanlaşmaktan yahut hayvanileşmekten korumaya çalışmaktır. Yer, zaman ve şartlara göre aile ocağı, medrese, mektep ve hatta eğitim kampları dahi mürüvvetin sağlanmasıyla kemale ulaşması maksadının gerçekleştirilmesi için münasip mekanlardır. Selim fıtratın ve fıtratın en tabi halini yansıtan saf çocuksu ruhun korunabilmesi için tıpkı pamuğun ceviz kozasında olgunlaşması gibi kişinin de en başta aile ocağı kozasında rüşt ve mürüvet merhalelerinin özenle takip edilmesi gerekir. Bu merhalelerin tamamlanması kemale ulaştırılması için çalışılmalıdır demek oldukça büyük bir iddia olur bunun yerine özellikle de mürüvvetle ilgili hususların merhale merhale özenle takibiyle doğru istikamete yönlendirilmesi gerekir ifadesi daha isabetli olacaktır. Zira hem dünyevi hem de uhrevi yönleri itibariyle rüşt ve mürüvveti tam manasıyla kemale ulaşmış olanlar ancak peygamberlerdir aleyhimusselam. Nitekim Allah Subhanahu ve teâlâ bu vahidlerin atası İbrahim aleyhisselam hakkında şöyle buyurur. Andolsun, biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Enbiya Suresi 51. Ayet. Tefsirlerde ayetteki rüşt, kastın İbrahim'in aleyhisselam risaletten önce sahip olduğu hidayet ve olgunlukla sonradan verilen peygamberlik olduğu belirtilmektedir. Rüşt, yukarıdaki ayette belirtilen anlamı dışında Kur'an-ı Kerim'de bir çocuğun olgunlaşması, yetişkinliğe ulaşması gibi farklı manada da kullanılmıştır. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Eğer onlarda rüşt, olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine verin. Nisa Suresi 6. Ayet Rüşt, doğru yolu bulma, doğru yolda gitme, doğru düşünerek, doğru bilip kendisi için faydalı olanları ayırt edebilecek olgunluk ve kemal seviyesinde bulunmaktır. Modern Cahiliyede Selim Fıtrat Kur'an-ı Kerim'de A'raf 172 ila 174. ayetlerde Adem Aleyhisselam yaratılmadan evvel onun zürriyetinden kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ruhlar aleminde Allah Subhanahu ve Teala ile aralarında gerçekleşen ve kendilerinin de şahitlikte bulundukları bir sözleşme, misak anlatılır. Bu misak hadisesinin insan aklının ve tasavvurunun tam olarak idrak edemeyeceği çok farklı bir boyutlu boyutu vardır. Bundan dolayı hiç kimse misak yani Kalu bela hadisesini bir anı olarak hatırlamaz. Yüce Allah'ın hidayet rehberi olarak gönderdiği vahiy kaynaklı kitaplar ve hayatlarının her alanında bu kitapların müfessiri olan peygamberlerin bildirmesiyle vahye muhatap olan herkes bu misaktan da haberdar olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğan bir çocuğun İslam fıtratı üzere doğduğunu bildirmiştir. İnsan ilk yaratılış durumuyla yani o bozulmamış, kirlenmemiş, katışıksız, duru fıtrat haliyle temiz ve günahsız olarak doğar. İnsan Allah'a kul olmanın ve bu kullukla beraber onurlu bir fert olarak yaşamak için serin fıtrat üzere terbiye, eğitim, gelişim ve olgunlaşmaya elverişli bir varlık olarak bu fıtri konumunu muhafaza edebilsin diye gerekli olan tüm imkan ve kabiliyetlerle donanmış olarak dünyaya gelir. Bu potansiyelin hangi alanlara, mecralara yöneltineceği hususunun gereği gibi önemsendiğini söylemek mümkün değildir. Halbuki durum toplumun zannettiğinden çok daha önemli ve ciddidir. Kişinin rüştle beraber mürvet sahibi olması söz konusu potansiyelin doğru mecrada, doğru zamanda rüşt ve mürvet sahibi muallimlerin terbiye ve eğitimiyle mümkün ve kolay olabilecektir. Temiz Arı, duru, katışıksız, fıtrat üzere doğan çocuğun nezih bir aile ocağında büyüyen, güzel ahlaklı ve sağlam karakterli, mürüvvet sahibi muvahit bir genç olarak yetişmesinde, yetiştirilmesinde iki husus oldukça mühimdir. Birincisi, Allah'ın subhanehu ve Teala büyük bir bağışı olarak fıtraten güzel bir ahlak üzere yaratılmış olmasıdır. Bu durum kısmi olarak da olsa ırsidir, genetiktir. Huy ve ahlak itibariyle güzel ve övgüye değer bazı vasıflar kişiye annesinden ya da babasından yahut her ikisinden genetik olarak tevarüz etmiş olabilir. Bunun akside gayet tabii ki mümkündür. İkinci olarak ahlakın güzelleşmesi ve sağlam bir karakterin, mürüvvetin oluşabilmesi için sonradan alınacak terbiye ve eğitim. Bilgi, eğitim, terbiye ve teskiye ile beraber Gösterilecek ısrarlı gayretlerin aileden, sokaktan, çevreden, eğer geçmişinde böyle bir hikayesi varsa, layık okul ortamı ve müfredatından kaynaklı, yanlış inanç ve fikirlerle olumsuz söz ve davranışlarından uzaklaşabilecek ve fıtrat ayarlarına dönüşümü sağlayabilecektir. Bunun gerçekleşmesinden sonra hidayet üzere mürüvvet sahibi bir muvahid olmak istikametinde ciddi mesafeler kat etmesi kolay olur biiznillah. Güzel ahlak üzere yaratılmış olmak, özellikle de tevhid davasının genç muvahitleri için çok büyük bir ilahi ikramdır. Çokça şükredilmesi gereken bu ilahi ikramı koruyup daha da güzelleştirmek, muvahit genç için en başta gelen önemli işlerdendir. Günümüz modern cahiliye toplumunda Yüce Allah'ın hoşnut olduğu güzel ahlakı muhafaza edebilmenin zorlukları da ortadadır. Buysa Allah'ın subhanehu ve Teala Yardımı ve kolaylaştırmasıyla her kişinin din, er muvahidin kârıdır. Modern cahiliye toplumunda doğmuş ve büyümüş olan muvahhid gencin durumu, perdin güçlü ve sıhhatli olması için en temel gıdalardan olan içimi hoş, halis süt gibidir. Şirkin, Küfrün, zulmün, fıskın ve fücurun her şekliyle ve rengiyle giderek daha da yaygınlaşıp görünür olduğu toplumumuzdaki muvahhid gencin bu toplumdaki haliyle sütün meydana geliş merhalesi arasında aynı cinsten değilse de güzel bir benzerlik bulunmaktadır. Sizin için süt veren hayvanlarda da bir ibret vardır. Size onların karnında kanla fışkı arasından gelen boğazdan kolay geçen halis bir süt içiririz. Nahl Suresi 66. Ayet Mesuliyet ve Mürüvvet Güzel ahlaki özellikler üzere yaratılmış olmakla beraber, ilk terbiye ve talimini mümin bir aile ocağında alan ve nezih bir çevrede yetişmiş bu bir gençte, kanla fışkı arasından çıkan hali süt misali çevresine ve davasına güç ve dinamizm katacaktır. Kişi hem yaratılış itibariyle güzel huylarla donatılmış hem de hidayet üzere olan bir çevrede yetişmiş olabileceği gibi bunların birinden veya her ikisinden mahrum bir durumda da bulunabilir. Bu hususlardan birinin olmaması halinde genel manada bir takım beşeri eksikliklerle marul olsa dahi bu genç karakterinin sağlamlığı ve duygularına hakim olabildiği ölçüde İslam'ın ideal ahlakına ve fıtrat ayarlarına en yakın bir konumda olur. Modern cahiliye toplumu içerisinde adeta toza bulanmış altın gibidir. İtikadi, fikri, fıtri ve ahlaki özellikleri itibariyle modern cahiliye toplumuyla doğal olarak ciddi anlamda bir uyuşmazlık ve zaman zaman da çatışma içerisinde olacaktır. Bu durum hem mürüvvet sahibi genç muvahitler hem de cahiliye toplumu için geçerlidir. Zira günümüz cahiliye toplumunun problemi sadece itikadi sapmayla sınırlı değildir. Giderek çağrından çıkan, yaygınlaşan ve derinleşen sosyal, kültürel ve ahlaki yozlaşmalar zaman zaman katlanılmaz boyutlarda ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle geçmiş birçok kavimden çok daha gerici bir toplumsal yapıyla karşı karşıya olduğumuz apaçık görülmektedir. Bencilliğin ve sahte özgürlük avuntularının tetiklediği yalnızlık ve yabancılaşma duygusu özellikle de itikadi ve manevi boşlukta, bir oraya, bir buraya savrulan gençleri bizzat kendi öz nefislerine, ailelerine, ümmete ve yüce Allah'a karşı görevlerini yerine getirmek hususunda sorumluluk duygusuyla hareket etmekten alıkoyar, rehavete sürükler. Bu rehavet, Gevşeme ve duyarsızlık o kişiyi adeta mezbahaneye dönüştürülen ümmet coğrafyasında yaşananları anlaması, anlamlandırması ve asıl öz inanç ve kimliğine münasip bir tutum takılması hususunda da hassasiyet göstermekten yahut herhangi bir mesuliyet yüklenmekten kaçınmasına sebep olur. Daha da kötüsü dışarıdan yapılan tevhid davetine ve muvahitlere yönelik kötü maksatlı propaganda ve yönlendirmelerin etkisinde kalır. Mürvet sahibi genç muvahhit açısındansa durum daha net, derinlikli ve kapsayıcıdır. Zira barış ve savaş halleri de dahil olmak üzere Müslümanın hayatındaki bütün amelleri Allah'ın subhanehu ve Teala rızasını kazanmaya ve şer-i şerifin hükümlerini hakim kılmaya odaklıdır bu ulvi hedefe ulaşmak için gösterilen çabaların giderek güçlenip yaygınlaşan bir şekilde günümüzde de sürdürülüyor olması ise, sünnetullahın tahakkuk etmesinden başka bir şey değildir. Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve adaleti hakla yerine getiren bir ümmet bulunur. Araf Suresi 181. Ayet Hakka ileten ve adaleti hak üzere yerine getiren bu ümmet, El est bezminde Allah'a, subhanehu ve Teala, verdiği söze, misaka sadık kalan, selim fıtratını ve safiyetini ifade eden o çocuksu ruhunu en güzel bir şekilde koruyarak, Allah'ın subhanehu ve Teala, bahsetmiş olduğu büyük potansiyeli, onun rızası için harekete geçirmeye muvaffak kılınan ve devri saadet asabını radıyallahu anhum) andıran gayretli, gayretli oldukları kadar da azimli Müslümanlardır. İslam'ın temel değerlerinin aşındırılmak istendiği, öz ve esasının sulandırılıp bulandırılmaya çalışıldığı, daha da kötüsü ülkemizde İslam coğrafyasında büyük ölçüde başarılı olduğu günümüzde koca kalabalıklar arasında fert fert korkunç yalnızlıklar yaşanmaktadır. Rüşt'ten, hidayetten nasipsizlik ve temiz fıtrat temelinde sağlam karakterden, mürüvvetten mahrumiyet, kadın erkek veya genç yaşlı insanları nefislerini şeytanın ahlakıyla ahlaklanmaya yöneltmektedir. Rüşten ve mürüvvetten mahrum olan günümüz cahiliye toplumunun çok büyük bir çoğunluğu bu halleriyle tevhid akidesinden de uzaklaşmış, yabancılaşmış ve kısmen de olsa tevhide düşmanlaşmıştır. Toplum tevhitten uzaklaşmakla tevhid dışındaki her şeyine vasbolunmayı hak edecek şekilde koyu ve derin bir cahiliyeye doğru sürüklenmektedir. Eş zamanlı olarak fert de toplumdan uzaklaşıp kopmakta ve yalnızlaşmaktadır. Ferdin topluma yabancılaşmasıyla tevhidden uzaklaşması değil daha da uzaklaşması aynı sıralarda gerçekleşir. Bu durumda fert ve toplumun ortaklaştıkları bir alan çıkıyor ortaya. Tevhid akidesinden uzaklaşmak, yabancılaşmak ve kısmi de olsa düşmanlaşmak. Burada hangisi diğerini etkiliyor, nasıl etkiliyor gibi teferruatlara girmeye lüzum yoktur. Zira fert ve toplumun şu an içinde bulunduğu durumu resmeden tek bir karelik görüntüye bakmak dahi birçok insanın meseleyi anlaması için yeterlidir. İslam'ın özü esası olan tevhid akidesinden uzaklaşmak denildiğinde şu hakikati de görmek gerekir. Günümüzde tevhidden yüz çevirmenin niteliği farklılaşmıştır. Esas itibariyle tevhidi bozan nitelikli inanç, fikir ve ameller, itidal, hoşgörü ve uzlaşı adına hasfedilip yani yok sayılıp hazmedilebilir bir hale getirilmiştir. Bu öyle sinsi ve marazi bir hale dönüştürülmüştür ki, temhidin ve İslami yaşayışın hayatın birçok alanından kazınmakta olduğunun ve özden kopuşun ne anlama geldiğinin farkında olan ve bu farkındalığı davetçi kimliğiyle insanlara anlatan sorumluluk sahibi ilim ehli muvahitlerin sesi soluğu da bir daha çıkmamacasına bastırılmaya çalışılmaktadır. Mürüvvet sahibi genç muvahit. Rüşt, mürüvvet ve fazilet, temiz fıtrat sahibi olan ve saf çocuksu ruhunu korumaya muvaffak kılınan Müslüman gencin içinde yaşadığı çağdaş cahiliye toplumuyla arasındaki en başta gelen farklardır. Cahiliye toplumunun başta gelen özelliği bünyesinde barındırdığı tüm kötülüklerin olduğu gibi fertlerde ortaya çıkmasına imkan vermesi ve teşvik etmesidir. Cahiliye toplumunun perdi, itikadi, fikri yahut ameli olarak nefsini şeytani ve hayvani vasıflarla vasıflandıracak türlü türlü şenaat ve denaatlerde bulunur. Mürvet sahibi genç müvahhidse rüştle itikadi ve fikri netliğe, mürvetle de söz, davranış ve duygulardaki olgunlukla sağlam karakterli bir dava eri olarak peygamberlerin de hatta meleklerin ahlakıyla ahlaklanmaya çalışır kulun dünya hayatında rızıklandırıldığı, elde etmeye muvaffak kılındığı en büyük nimet hiç şüphesiz hidayet nimetidir. Mürvet sahibi genç muvahit rızıklandırıldığı bu büyük nimetin kıymetini idrak ederek güç yetirebildiği kadar çokça şükretmelidir. Mürvet sahibi genç muvahit Allah'ı ve Resulünü sevendir. Allah'ın subhanehu ve teala her nefes alışverişinde, hatta her anında içinde bulunduğu zahir veya batın tüm hallerine muttani olduğunu bilendir, bu şuuru ve hassasiyeti süreklileştirendir. Mürüvvet sahibi genç muvahhid, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, siyerini en güzel bir şekilde öğrenen, sünnetini ihya eden, kıyamet gününde hamd sancağının altında onun önderliğinde haşrolunmak için dünya hayatında yegane rehber olarak Resulullah'ı gören ve ihsan üzere ona tabi olandır. Gayri İslami cereyanlara kapılmadan istikamet üzere sebat edebilendir. Mürüvvet sahibi genç muvahid, hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakkı söyleyen, eğip bükmeden temhide davet eden ve adaletle hakkı ayakta tutmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayandır. Mürüvvet sahibi genç muvahidin kızgınlığı, muhabbeti, gayreti, emeği, dostluğu ve düşmanlığı ancak ve yalnızca Allah Subhanahu ve Teala için geçerlidir. Mürüvvet sahibi genç muvahid, zayıf ve güçsüzlere meleklerin ne işte ne durumdaydınız, Allah'ın arzı geniş değil miydi, hicret etseydiniz ya şeklindeki hitabına muhatap olmamak için hak ehlinin safında yer alır. Mürüvvet sahibi genç muvahid, Rabbimizin bağışını ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun çağrısını okuduktan, işittikten sonra lebeyk diyerek, nesb bezmindeki misakını pekiştirerek Rabb'e teslimiyetin zirvesine yükselmeye gayret gösterendir. Mürüvvet sahibi genç muvahit karşılaşacağı bela ve musibetler karşısında gevşeklik göstermez, üzüntüye yahut ümitsizliğe kapılmaz ve bilir ki önünde sonunda muvaffakiyet ve zafer müminlerindir, bi iznillah. Mürüvvet sahibi genç muvahit Allah'a yaklaştıkça Allah'ın da kendisini izzet, ilim zenginlik ve ülfetle mutlu edeceğinin şuurunda olan marifet zahibidir. Allah'ın razı ve hoşnut olacağı her halükarda ona hamd ederiz. En üstün salat ve selamlar, Efendimiz, dostumuz ve önderimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, pak ehlibeytine ve seçkin ve saygıdeğer asabıyla kıyamete kadar en güzel şekilde ona tabi olan müminlerin üzerine olsun. Bu yazı, Hit Dergisi'nin 39. sayısında yayınlanmıştır.